Programın bugünkü konuğu Ümit Kurt. Ee, Ümit Kurt'u hemen hızlıca tanıtıyorum zamanımız dar olduğu için. ODTÜ'de lisans eğitimini aldı. Sabancı'da yüksek lisans yaptıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne Clark Üniversitesi tarih bölümüne gitti. Orada doktorasını tamamladı. Ee, yayınlarını takip ediyorsunuzdur. Ermeni soykırımı, e, yerel tarih, e, Türk milliyetçiliği, kolektif... Şiddet üzerine birçok yayını var. İletişim yayınlarından ilk önce Türk'ün Biçare Irkı, Türk Yurdu'nda Milliyetin Esasları kitabı ilk olarak yayınlanmıştı. Daha sonra yine Taner Akçam'la ortak yazdıkları Kanunların Ruhu kitabı da önemli bir şekilde ses getirmişti. İki önemli derlemesi var, Kıyam ve Kıtal, Tarih vakfı yurt yayınlarından Güney Çeyin'le birlikte derlenmişti. Heretik yayınlarından da Doğan Gürpınar'la birlikte Türkiye'de Tarih ve Tarihçilik Kavramlar, Pratikler adlı kitabı Önemli. Birçok dünyanın çeşitli yerlerinde dersler verdi daha sonra Ümit. Ee, Harvard Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak e, kaldı. Uzun yıllar e, Kudüs'te bulundu. E, Hübri Üniversitesi'de dersler verdi. Şu anda dünyanın tam öteki tarafında Avustralya'da e, Newcastle Üniversitesi'de dersler veriyor. Merhaba Ümit. Merhaba Doğan abi. Nasılsın? Eyvallah. Sağ olasın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kendimi <gülüyor> coşkun aral gibi hissettim bir an için. <gülüyor> Aynen değil mi dünyada dolaşıyorsun çok güzel ee, şimdi çok güzel bir mesele için seninle buluştuk biz bilim ve düşünce tarihi sohbetleri gerçekleştiriyoruz senle biraz farklı biraz bu farklı bir boyutu üzerinde durma imkanı bulacağız hem biraz mikro tarih biraz zihniyet dünyası biraz sıradan insanların e, düşünceleri yaptıkları ettikleri üzerine konuşacağız ki senin Antep 1915 demin e, eserlerini sayarken ondan bahsetmeyi unuttum. Soykırım ve Failler kitabı iletişime yayınlarından. Daha sonra İngilizcesi de yayınlandı, ses getirdi. Burada e, sıradan insanla başlıyorsun. Bu sıradan insan neden önemli? Ya sıradan insan e, neden önemli? Şöyle, sanki e, burada e, marjinal, sadece ben marjinal insanlarla ilgileniyorum e, gibi e, bir şey çıkmasın. E, sıradan insan... E, Bizim kafamızdaki e, anlamaya çalıştığımız işte bu büyük resim dediğimiz şey diyelim, e, ona hani e, ona daha iyi bir genelleme diyebiliriz. Yani bu tür sorulara e, cevap bulabilmek için ve tarihte e, daha e, yüksek ihtimal daha yüksek bir ihtimale ulaşabilmek için e, belli bir e, bölgeyi ya da belli bir e, vakayı Yoğun bir biçimde e, analiz etmeye, anlamaya, sorular sormaya çalışmak. E, dolayısıyla sıradan insa, insanlarla ilgilenmemin nedeni benim e, cüsseli, hacimli, büyük kavramları e, ve toplumlar arasındaki ilişkiler yumağını, ilişkiler ağını anlamak e, adına onların günlük hayatlarına, sosyal, kültürel, ekonomik faaliyetlerine, siyasi faaliyetlerine odaklanarak ee, sorularımı onlar üzerinden sorup onlar üzerinden sorunlaştırarak ve onların e, yaşam pratikleri üzerine yoğunlaşarak e, anlamaya çalıştığım kavramlarla ilgili daha iyi e, ve e, gerçeklik ihtimali da daha yüksek bir genellemeye ulaşmak. Çok güzel. Aslında evet söylediğin birçok açıdan önemli. Her şeyden önce bir e, zihniyet dünyası, yaşadığımız dönemin zihniyeti Dönemin ruhunu anlamak açısından hani sıradan insanın e, özellikle e, kamuoyunu yaratan e, insanların ötesinde, entelektüellerin ötesinde ne düşünüp ne ettikleri, nasıl eylediklerini anlamak için ve etrafımızda olup biten olaylarda onların dahilini anlamak için de çok önemli. Buradan aslında biraz da mikro tarihe doğru giriyoruz. E, ee, sıradan insanın, sıradan figürlerin neler düşündükleri, ne ettikleri. Bu mikro tarih e, önemi, sen e, bunun üzerinde duruyorsun. Hatta e, bunun üzerine de biraz çalışmaya da başladın sanki. Mehmet Reşat Mimaroğlu, Hüseyin Sırrı Bellioğlu gibi kişiler üzerinde kitap projeleri var. Nedir bunlar? Ee, bu, yani Antep baş, Antep özelinde başlayan bir süreçti aslında. Ee, yani, az, az önce de bahsettiğim gibi hani... E, Etkilendiğim tabi tarihçi, senin de e, çok iyi bildiğin Carlo Ginzburg ve onun malum The Cheese and the Worms kitabı. E, orada işte mikro tarihin e, kavramsallaştırılması ve teorileştirilmesi adına çok önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Orada benim de kahramanlarım diyelim sıradan kahramanlarım ya da anti kahramanlar belki Beysatçı'ya gibi. İşte evet. Sırrı ya da Mustafa Reşat Mimaroğlu gibi e, kişiler biraz bu Cheese and the Worms'daki e, menak, menak, Menakioya benziyor. Ginzburg'un evet. e, anti kahraman diyelim peynirler, metisler, peynirler ve kurtlar, ee, peynirler ve kurtlar. Ve kurtlar. Evet. aynen, aynen. Ya şöyle abi, hani e, biraz e, mikro tarih şöyle açıklamak lazım. Şimdi biz bir işte makro tarih dediğimiz şey. Ben bunların çok da fazla birbirinden ayrılan e, tarih yaklaşımları ve tarih yazımları olduğunu düşünmüyorum. Birbirini tamamlayan, birbirleri iç içe geçmiş tarih yaklaşımları ve tarih yazımları olduğunu düşünüyorum. Ama mikro tarih özelinde biraz böyle hiyerarşiyi sanki. E, tersine çevirme ortodoks o, ortodoks olanı metodolojik olarak tarih yazımında da sorulan sorular babında da e, hani e, biz ne bileyim aşiretleri çalışıyorsak hani bütün bir aşiretler e, historiografisi yerine bir aşiret üzerine odaklanarak ve o aşiret üzerinde yoğun çalışarak bu bahsettiğimiz ortodoksiyi ve hiyerarşiyi tersinden okuma e, gibi. Burada önemli olan yine e, birinci e, sorunda e, cevaplamaya vermeye çalıştığım gibi sorduğumuz sorular önemli yani burada. E, dolayısıyla hani böyle e, daha e, benim anlamaya çalıştığım bazı kavramlar var. İşte bu iddiata anasır meselesi, bu Osmanlı, Osmanlıcılık meselesi ya da bu kitlesel katliamlarda, kolektif şiddet olaylarında e, büyük aktörlerin, ismi çok bilindik aktörler yerine orta ölçekli, alt orta ölçekli, biraz böyle mavi yakalılar diyelim biz buna de, de, deyim yerindeyse. Bunların, evet. faaliyetleri, bunların faaliyetlerini an, an, anlamaya çalışarak, failliği, sıradan insanların ya da e, daha böyle e, bilindik olmayan e, insanların e, bu tür kitlesel katliamlardaki katılım motivasyonları neden iştirak ediyorlar? Neden bu tür suçları e, işlemeye, tercih ediyorlar işlemeyi? Bir, burada bir seçim yapıyorlar. ve özelinde de yine e, burada daha çok anlamaya çalıştım. E, bu Osmanlıcılık, İhtihata Anasır meselesi ve Osmanlı devlet toplum ilişkilerini ee, İzmir Adapazarı gibi Adapazarı gibi küçük bir yerde ama İmparatorluğu'nun e, İmparatorluğun merkezine yakın, İmparatorluğu hinterlantıda olan bir yerde, küçük bir kasabada bir fuhuş hadisesi üzerinden e, az önce bahsettiğim o üzerine büyük kitaplar yazılmış, büyük doktora tezleri yazılmış, büyük konferanslar düzenlenmiş bu kavramları anlamaya çalışmak. Çok güzel. O zaman biraz daha ayrıntılı girelim. E, bu şahsiyetlere baktığında nasıl bir ideolojik ve düşünce dünyası görüyorsun? Ee, diğer entelektüellerden ne gibi farklılıklar arz edebiliyor? Evet. Ee, yani bunları entelektüel olarak belli e, e, bir takım kategorilere koyabiliriz. Yine o kategoriler arasında keskin e, çizgiler çizmiyorum tabii ki. Geçişkenlikler her, da, her daim baki. Hem Mustafa Reşat Bey hem de Hüseyin Sır Hüseyin belli olur özelinde. Ee, yani e, Mustafa Reşat Bey'i e, bir soykırım teknokratı, bir e, masa başı, e, faili gibi e, görmeye, değerlendirmeye çalışıyorum. Yani elini fiziksel şiddete ya da deyim yerindeyse kana bulamış e, failleri çalışmak yerine bu kitlesel şiddet ortamını ilmek ilmek örmüş, bunun e, bunun zeminini hazırlamış e, karar vericilere ve bunun uygulayıcılarına, e, uygulayıcılığın önündeki bürokratik engelleri e, bir imzasıyla ya da hazırladığı bir dosyayla yani bizim e, işte e, idari bir işlem dediğimiz şeyle Talat Paşa için mesela nasıl kolaylaştırdığını anlamaya çalışıyorum Mustafa Reşat Bey özelinde. Tabii bu bu tür bir karakterin e, senin de takdir edebileceğin gibi aratsal bir e, akılla, e, bu e, instrument, instrument rationality dediğimiz akılla ve son derece az, bazen de pragmatik bir akılla e, donatıldığını, e, evrensel değer değerler ölçeğinde e, çok da böyle yüksek e, eğitimli bir entelektüel olmadığını ancak tipik bir bürokrat, tipik bir memur olduğunu. Ancak bu tipik memurun, tipik bürokratın e, bu tür e, belli bir e, dönemde ya da belli koşullar altında bu büyük ortak suça, bir felaketle sonuçlanan bu suça nasıl dahil olabileceği, nasıl bunun parçası olabileceği, ortağı olabileceğini anlamaya çalışmak daha çok e, Mustafa Reşat Bey özelinde. Sırrı Bey özelinde ise e, Adapazarı'nda yaşanan e, Balkan Harbi'nden 1,5-2 yıl önceki bir Uş hadisesini bir e, kaymakamın, kendi şahsi istikbali için, kendi bürokratik kariyeri için nasıl kullandığını, nasıl toplumu, yani bu toplumdan kastım Müslüm ve gayrimüslim toplumlar pazarında görece barış içinde yaşayan, huzur içinde yaşayan bu iki toplumu 1909'daki Adana'daki katliamlara benzer bir şekilde nasıl birbirine düşürmeye cemaatler arası, etnik ve dini komüniteler arası bir şiddet ortamı yaratmaya çalıştığını görüyoruz. Burada tabii yine bürokratik bir akılla malum ee, bir e, şeyden bahsedebiliriz. Memurdan e, bahsedebiliriz. Aa, çok güzel. Yani burada aslında tamamen e, bir devlet iktidarına sahip olmasa da yerelde bir iktidar sahibi e, kişilerin e, o zamanın e, dönemin e, cari olan politik e, ortamı içerisinde, düşünce akımları içerisinde nasıl davrandıklarını, oradaki pragmatizmlerini görmek açısından ve Ortaya çıkan hadiselerin arka planında gerçekten e, yani e, grassroots level dediğimiz e, gerçekte nasıl hal e, için, görmek için bence çok önemli bir şey. İsterseniz önce bir müzik arası verelim. E, evet. Daha sonra e, biraz daha e, ayrıntıya girme imkanı buluruz. Ne dinliyoruz? Benim çok sevdiğim bir şarkı var. Yani gün içinde de dinlerim. Revshan'dan Gule yani Gül anlamına gelen şarkıyı dinleyebiliriz isterseniz. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Evet efendim. Buyurunuz. Evet şarkımız bitti. Ee, Ümit'le konuşmaya devam ediyoruz. Ümit Kurt, ben Doğan Çetinkaya. Ee, mikro tarih, e, zihniyet tarihi, sıradan insanların düşünceleri ve faillikleri üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Ee, evet bu Hüseyin olduğunu düşündüğümüz zaman zamanın Osmanlıcılığı, Türk milliyetçiliği bunları düşündüğümüz zaman iddiata anasır bunlara nasıl bakıyorlardı? Ya bu, bu Fuhuşa Lisesi e, ve Sırı Bey'in bu Fuat Fuhuşa tam ortasında yer alan bir ta, tarihsel persona olara, o, olarak olarak e, olayı da biraz özetler misin bilmeyenler için onu da hemen anlayayım. Tabii, özet, ya, tabii özetleyeyim abi. E, yani as, e, esas itibariyle bu kıraathanede yaptığım bir tarih programı vardı. Yani tarihi Ahval onun da reklamını yapmış olayım bu vesileyle. Orada e, kendisiyle ilgili bir e, bölüm yapmıştık. İzleye, yani merak edenler oradan da izleyebilir ama ben Çok kitap güzel. olarak hazırlıyorum hali hazırda. Ya sırrı Bey e, e, 1915 Şubat'ında Adapazarı'nda bir Ermeni millet tamamında 3 Ermeni ve 2 Rum boşnak bir Müslüman kadınla e, fuş yaparken, zina yaparken yakalanıyorlar. Daha sonra derdest ediliyorlar. E, derdest edildikten sonra hakim karşısına çıkıp bir gün nezarete kaldık, kaldıktan sonra serbest bırakılıyorlar. Bunun üzerine Adapazarı kaymakamı Sırrı Bey bunların serbest bırakılmasının e, kazada Adana'dakine benzer hadiseler çıkacağını e, düşünerek ee, e, ve e, bir hempasını Müslümanların e, olduğu Cuma namazından sonra birazsa kahveneleri göndererek Müslümanlar bir işte bir provokasyon, bir kışkırtma, bir rumor dediğimiz bu dedikodu ya da şahiyayı yarara, e, yaratarak bu kişilerin cezalandırılmasıyla ilgili bir dilekçe yazmalarını istiyor. Buradan istediğini elde edemeyince e, sadece insanlar fuhuş yapan kadının, o Müslüman kadının e, kazadan uzaklaştırılmasıyla ilgili bir dilekçe yazınca o dilekçeyi beğenmeyik bir tahripat yapıyor o dilekçede. O tahripattan e, haber, haberi olan e, kişiler daha sonra e, çok enteresan bir biçimde e, kaymakamı yani Sırrı Bey'i dahiliye nezaretini şikayet edip bir müfettiş, bir, e, bir müfettişin, dahiliye nezareti müfettişinin kazaya gönderilmesini ve bu meseleyle ilgili soruşturma başlatmasını söylüyorlar ve şunu diyorlar, biz bu kazada, ada pazarında Müslümanlar ve gayrimüslimler e, beynel bilen anasır arasında bir sorun yoktur. Biz gayet iyi bir şekilde barışıl bir biçimde yaşıyoruz ve biz anayasal monarşiyi, anayasal düzeni tehlikeye atan böyle bir kaymakam görmek istemiyoruz kazamızda diyor. Bu bile senin sorduğun aslında soruya e, ilişkin çok önemli bir e, cevap veriyor. Çok önemli bir tablo ortaya koyuyor. Bu olay sayesinde ben şunu gördüm abi. Ee, bu iddiata anasır meselesi dediğimiz ya da Osmanlılık dediğimiz bu şemsiye ideoloji, seküler bir vatandaşlık ideolojisi olarak 2. Me Meşrutiyet'in ilanından sonra, hürriyet'in ilan tekrar ilanından sonra getirilen iddiatçıların ve daha Hı. sonra tabii sükûta hayale uğrayacak bu senin de bildiğin gibi. Bunun e, bölgesel os yani Osmanlı ölçeğinde e, vilayete göre, kazaya göre, taşraya göre, bölgeye göre nasıl değiştiğini... Dolayısıyla bu devlet-toplum ilişkilerinin Osmanlı'da nasıl farklılık gösterdiğini o ilişkalarının, o yereldeki iktidar iktidar ilişkilerinin ve ta mikro ölçekte ve olayın damarlarına inana kadar. Bunun yanında tabii ki şeyi görüyoruz yani. Böyle bir yerde, böyle küçük bir yerde bu kaymakamın bu faaliyetlerine karşı çok yüksek perdeden ve gayet siyasi bir yerden bir kamuoyu tepkisi, bir kamuoyu reaksiyonu görüyoruz bunun üzerine ve bir siyasi temsiliyet. E, iddiası görüyoruz burada. Tabi bunun yanında bir siyasi mücadele de var. Zira Hüseyin Sırrı Bey'in e, kazada e, onu şikayet edenlerin gözünde yediği başka herzeleler de var. O kişiler Hüseyin Sırrı Bey'den dolayı kuyruk acısı var, yanmış, canları yanmış. Bu olayı da bu adamla hesaplaşmak için onlar da aratsal bir biçimde tabii ki kullanıyor. Hmm. Dolayısıyla biz Osmanlı e, yani 1911 gibi kritik bir ee, İttihat ve terakki İstanbul'da merkez hükümet tamam ama ciddi bir muhalefet var meclis içinde de meclis dışında da böyle e, böyle kaotik siyasi e, e, istikrarsızlık ortamında böyle kaotik, kaotik bir ortamda e, Osmanlı Adapazarı'nda ve İmparatorluğun Hinterland'ına yakın bir yerde nasıl bir siyasallaşmış toplum olduğunu da görüyoruz ve sivil itaatsizlik örnekleri de görüyoruz aslında. Bu olay üzerinden. Dolayısıyla benim az önce e, e, şimdi bu e, bahsettiğim işte sivil itaatsizlik, siyasi temsiliyet, siyasi kamuoyu yaratma, e, siyasal mücadele ve, ve bir toplumun siyasallaşması gibi e, Osmanlı tarihi, geç Osmanlı tarihinin ölçeğinde büyük büyük kavramları bu Fuhuş Hadisesi üzerinden e, ete kemiğe büründürmeye çalışıyorum Sırrı Bey üzerinde. Çok güzel bir kesit oldu gerçekten e, dönemi anlamak açısından da. Ee, bir şeyin herhangi bir taşlada da nasıl o siyasetin e, hayat bulduğunu görmek açısından önemli oldu e, bu Mustafa Reşat Mimaroğlu'na geldiğimizde yani bu böyle bir tarihsel figürün eylemleri e, tarihe nasıl bir yön veriyor diye de hani e, düşündüğümüzde neler söylenebilir ya, e, bu tarihe yön verme meselesi e, bizim e, senin de e, dahil olduğun e, aslında literatür ve alanda e, e, ve önemli çalışmalar yaptığın alanda tabii ki e, bu e, malum paradigma nedir o itaat ve terakki ve cumhuriyet rejimi arasında bir süreklilik mi var işte kopuş mu var ya da kopuş içinde süreklilik mi var sürekliler içinde kopuşlar mı var Bildik bu işte Erik Yanzur herden Fer Feroz Ahmet'e kadar Şükrü olundan işte Aykut Kansuya kadar tartıştığımız, bizim de dahil olduğumuz bir mesele. Yine bu meseleyi ben Mustafa Reşat Mimaroğlu üzerinden anlamaya irdelemeye çalışıyorum. E, çünkü e, bahsettiğimiz kişi Daili e, Talat Paşa'nın Daili e, nazırlığını yaptı, Daili nezaretinde ikinci şube'de bir istihbarat elemanı olarak çalışan e, Talat Paşa'nın güvendiği. E, siyasi şube dediğimiz ikinci şubede bir polis müdürü bu e, Mustafa Reşat Mimaroğlu görevi e, Eylül 1914'ten itibaren e, İstanbul'daki Ermeni aydınların e, ve siyasetçilerin e, takibatını yapmak, bunların dosyalarını hazırlamak e, ve 24 Nisan 1915 tarihi geldiğinde de İstanbul'daki bu tutuklamaları gerçekleştirmek e, bunun yanında baktığımızda e, birinci kısımda belirttiğim gibi ee, ben burada e, bu soykırım meselesini kolektif şiddet eylemi olarak görüyorum soykırım meselesini. Bu hadiseyi hmm. an anlamaya çalışırken e, bunun fiziksel şiddet boyutunun ötesine geçmeye çalışıyorum. Çünkü fiziksel şiddet boyutunun yeterince çalışıldığı kanaatindeyim ve ve soykırımlar gibi büyük kitlesel ve kolektif şiddet eylemlerinin de sadece bu fiziksel şiddet boyutu üzerinden anlaşılmaması, analiz edilmemesi e, e, kanaatindeyim. Burada soykırımın ciddi bir e, kolektif şiddet olayının ciddi bir bürokratik mekanizmalar ağı, bir ilişkiler ağı, bir organizasyon e, çerçevesinde gerçekleştiğini unutmamamız gerekiyor. Dolayısıyla bu organizasyon iyi çalışabilmesi için, hedefine ulaşabilmesi için, Talat Paşa'nın deyimiyle Ermeni Meselesi'nin Kamilan izalesini, izalesini yapabilmesi için efektif ve pürüzsüz bir şekilde çalışması gerekiyor. Bu efektif ve pürüzsüz çalışma işini de Reşat Mimaroğlu gibi Orta ölçekli, art orta ölçekli bürokratik kadrolarda ve daha yüksek yerlere yükselmek, daha yüksek kadrolara, daha yüksek yerlere gelmek isteyen ve biraz kariyerizm üzerinden hareket eden e, bu tür e, masa başı e, tek noktalar için bunlar bulunmaz bir nimet. Kendini göstermek, e, siyasal karar vericinin önünü açmak, onun önündeki bürokratik engelleri kaldırmak ve mekanizmanın kendisini bütün çarkların, bütün dişleriyle o çarkın pürüzsüz bir şekilde, efektif bir şekilde çalışmasını sağlamak. Mimar oğlunun faaliyetleri tam da burada devreye giriyor. Son tahlilde karşımızda 1930'larda, 31-36 arası 5 sene Danıştay reisliği yapmış. Daha sonra CHP İstanbul İl Başkanı olmuş ve bir dönemde milletvekilliği yapmış ve balta sürgünü bir şahsiyet söz konusu. Aynen çok güzel. Ee, çok açıklayıcı oldu. Son iki dakikamız kaldı. Orada şey sormak istiyorum. Bu ikisi de iki bürokrattan bahsettik. Senin Antep kitabının arkasında iki tane önemli liste var. Ee, bir İttihat Terakki'nin yerel üyelerini gösteriyor. Ee, bir de bu şey faillere ilişkin bir e, liste veriyorsun. Ee, bu İttihat Terakki'nin listesine baktığımız zaman halkın e, toplumdaki birçok katmanını görüyoruz orada. Çok Özellikle e, tüccarları esnafı vesaireyi de görüyoruz bürokratlar dışında e, hiç düşünür müydün bu bürokrat orta kademe bürokratlar dışında e, esnaf eşraftan insanların da e, şeyine ulaşmak mümkün müdür sence çok kısaca cevaplarsan tabi ileriye dönük ya e, bunlara ulaşmak şöyle mümkün e, kullandığımız kaynaklar malzeme tabi önemli burada. Evet. Ee, ben e, bu isimlere e, tabii nevzu ve ömrü billah ulaşamazdım eğer Ermenice kaynaklar ve aramandanya'nın tuttuğu notlar dosyalar e, olmasaydı. E, dolayısıyla burada tarihçiliğimizin bizim zanaatımızın olmazsa olmaz olan bizim e, yani e, bizim motorinimiz, yağımız, denzilimiz olan arşiv malzemeleri devreye giriyor. Dolayısıyla e, ben biraz şanslıydım o konuda bunlara erişebildim. Hani, toplumun e, bu kadar farklı katmanlarından değişik kesimlerinden isimlerinin isimlerini olabileceği Dolayısıyla <gülüyor> bu Kolektif şiddet olayının bu derece Tabana yayı, yayılabileceğini düşünmemiştim en başta e, yola çıkarken e e, ancak toplumsal e, e, yani hareketler hareketler üzerine e, üzerine yazan biri olarak sen de takdir edersin ki e, bu tür kitlesel bir devasa şiddet eylemini tek bir elden, tek bir merkezden yönetmenin imkanı yok. Ee, evet. Neye ihtiyacımız var? Ciddi bir toplumsal e, desteğe, rızaya ve emeğe. Tırnak içinde kullanıyorum burada emek lafına ihtiyacımız var. E, o, o anlamda e, bu isimlerin e, varlığı şaşırtıcı değil. Olayın doğasına baktığımızda. Ama bizim Ermeni e, soykırımı çalışmaları hem Türkiye'de hem de e, yani e, beynel dünyada e, çok holokosta ya da diğer kitlesel şiddet e, ve katliamlarla karşılaştığında e, biraz geride olduğu için e, biz bu tür isimleri gördüğümüzde e, bu tür gerçekliklerle karşılaştığımızda biraz şaşırıyoruz. E, çok Eyvallah. da şaşılacak bir şey yok. Eyvallah. Evet evet çok güzel. Evet süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz sana katıldığın için. Ee, bir bilim ve düşünce tarihi sohbetlerinde ben Doğan Çetinkaya e, haftaya tekrar buluşmak üzere diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkürler.